Fe inna istaqana hadisi kitabullah ve hayral hadiye haddi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri muttasatuhha ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bidatin dalale ve kullu dalaletin finnar. Evet bugün inşallah El Caadetü'l Beyda sayı itikat hadisleri kitabımızdan derse başlayacağız. Şüphesiz Allah Resulü ve vesselam'ın bütün hadisleri akideyi ilgilendirir. Kitaba geçmeden önce şu hususun uyarılması gerekir. Sonraki usul alimleri ve kelamcılar Haberi Vahid'in yani tek kanalla her asırda, her tabakada tek kişinin, tek kişiden rivayet şeklinde gelen rivayetlerin Akide'de delil olup olmadığı, mütevatir hadis daranan tarik sayısı gibi konularda çokça tartışmışlardır ve e, bu konuda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Kimisi haber-i vahitlerin, mütevatir haddine ulaşmayan bütün hadislerin yani haber-i vahit derken, bunların Kur'an'a arz edilmesi gibi tuhaf metotlar öne sürmüşlerdir. Yine akidevi mesele, ameli mesele şeklinde ayrımlar yaparak çeşitli bidatlere sebep olmuşlardır. Öncelikle bilinmesi gerekir ki sahabe ve sonraki selef asırlarında bu şekilde ayrımlar yoktu. Mesela Kur'an-ı Kerim mütevatir olduğu hususunda, ittifak vardır. Yani Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetleri mütevatirdir. Fakat Kur'an ayetlerinin tespiti ve toplanması konusunda müminlerin emiri Ömer bin el-Hattab anh her bir ayet için iki kişinin şahitliğini yeterli görmüştür. Buna göre iki tane güvenilir tarikle, iki tane sahih tarikle gelen her hadis mütevatir sayılması gerekir. Fakat kelamcılar Burada muhalefet ederek yani sahabenin üzerinde olduğu bu yola muhalefet ederek mütevatir için e, en az dörtten başlayan çeşitli sayılar zikretmişlerdir. Dört, otuz, yüz bunun gibi değişik sayılar e, şart koşmuşlardır. Üstelik sahabe tabi'nin ve tabi'nin asırlarında hadisler için haberi vahit veya haber-i mütevatir diye bu şekilde ayrım da e, gözetmemişlerdir. Böyle bir uygulama da yoktur sadece haberin sahih olup olmadığına riayet etmişlerdir. Yani haber e, sahih midir, değil midir? Yani sedef indiğinde e, buna dikkat edilmiştir. Yani önemli olan hadisin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den adaletine yani dindarlığına ve zaptına yani e, gelen haberi güzelce ezberleyip koruduğuna, yazıyla veya ezber yoluyla koruduğuna e, bunlara riayet eden güvenilir rahiler yoluyla gelip gelmediğidir bundan dolayı bu çalışmada da biz sahih veya hasen derecesinde olan hadisleri zikrettik ilk bölümümüz din ve cahiliye İslam fıtrat dinidir İlk hadisimiz Ebu Hurey radiyalanında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Herdoğan fıtrat üzere diğer bir rivayette bu din üzere doğar sonra anne ve babası onu Yahudileştirir, Hristiyanlaştırır veya mecus, mecusileştirir. Diğer bir rivayette veya müşrikleştirir şeklindedir. Tıpkı hayvanın doğurduğu yavrusu gibi. Onda burnu veya kulağı kesik görebilir misiniz? Ebu İreyir Anh dedi ki, isterseniz şu ayeti okuyun. Hakka yönelerek kendini Allah'ın insanlara yaratılışta verdiği dine ver. Zira Allah'ın yaratışında değişme yoktur. Rum suresi 30. ayet. Bunu bu ve Müslim rivayet etmişlerdir. Yani tıpkı hayvanın doğurduğu yavrusu, işte kulağı, burnu kesik olarak doğmaz. Yani organları tam bir şekilde doğar, sonradan işte, e, kesen kesiyor. Mesela hayvanların kulağını, burnunu kesen kesiyor. Ama ilk doğduğunda e, Allah ona bir yaratılış vermiştir. Herdoğan bu şekilde doğar. İşte e, din fıtratı da böyledir. Herdoğan e, istikamet üzere doğar esasında. Ama sonra da, yani buluğa erdiği zaman... Akla ermeye başladığı zaman anne babası veya çevresi onu İslam'dan başka dinlere doğru yönlendirir. Mesela Hristiyan bir ortamda doğmuşsa anne babası ona Hristiyanlığı aşılayacaktır. Müşrik bir toplumda doğmuşsa şirki aşılayacaktır. Veya mecusilik veya Yahudilik. Veyahut da İslam üzere doğar, Müslüman bir ortamda doğar, Müslüman anne babadan doğar. Fakat bu ya bidat üzeredir, bozuk itikatlar üzeredir veya sayı itikad üzeredir. Ona göre şekillendirir. Fakat ona dokunulmasa, yani dıştan müdahale edilmese, kişi hakkı bulacak, kabul edecek özellikte yaratılıyor. Bunun sebebi de Araf Suresi 172-173. ayetlerinde belirtildiği gibi, Allah Azze ve Celle ve Adem Aleyhisselam'ın sırtından zürriyetini çıkardığı zaman, Herkesten, bütün ruhlardan söz almıştır. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diyerek. O ruhlarda, hepimizin ruhlarda evet şahitlik ederiz ki sen bizim Rabbimizsin dediler. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki böyle olmasının sebebi yarın kıyamet gününde Ya Rabbi bizden önceki nesiller sapmış bir topluluktu biz de onlara uyduk. Onların yaptıkları yüzünden, onların satması yüzünden biz de cezalandırma sakın böyle demeyesiniz. Veyahut bundan hiç haberimiz yoktu demeyesiniz diye diyor. Yani Allah Azze ve Celle kitabında da bildiriyor ki, bizden böyle bir söz almıştır ve bütün ruhlar Allah'ın rububiyetini, uluhiyetini kabul edeceğine, onu birleyeceğine söz vermiştir. Yani dünyaya imtihana getirildiği zaman, dünya yüzüne çıktığı zaman, kulluk vazifesini yerine getireceğine bütün ruhlar söz vermiştir. Bunu biz hatırlamıyoruz. Böyle bir sözü hatırlamıyoruz. Fakat Allah Azze ve Celle her ne kadar orada verdiğimiz sözü hatırlamasak da bizi orada verilen söz üzerine dünyaya getiriyor. Yani ne demek bunun manası? Dıştan müdahale olmadığı takdirde kişi buluğa erdiği zaman akıl olduğu zaman Çevresi onu saptırmasa şayet o verdiği söz üzere devam edecek. Yani Allah'ın rububiyetini kabul edecek, rububiyetine birliyecek bir yapıya sahiptir. Herkes bu yapıdadır. Bu sebeple işte bazıları şöyle diyor: İşte sen Türkiye'de doğmuşsun, Türkiye'de insanlar Müslüman falanca adam Fransa'da doğdu. Onun anne babası Hristiyan veya Yahudi. O ne olacak? Onun suçu ne? diyorlar. Burada adaletsizlik söz konusu değil. Bu fıtrata muhalefet Türkiye'de olabildiği gibi Fransa'da da olabiliyor. Yani Fransa'da doğan veya herhangi bir Avrupa ülkesinde doğan, kafir ülkesinde doğan kişi nasıl fıtratıyla e, hakkı bilebilecek bir seviyededir? Dışarıdan etkiler sürekli onu haktan saptırmaya e, matuf hareket ediyor. Bu o fıtratıyla, vicdanına yönelerek, naturasına yönelerek muhalefet etmekle mükellef. Şimdi bir insan Türkiye'de doğdu diye peki hak üzere, istikamet üzere bunun manasına gelmiyor zaten. Yani nice İslam ülkesinde doğan, dünyada Müslüman gibi e, muamele gören kimse vardır ki Allah Azze ve Celle'nin huzurunda amelleri e, perişan olacak, tozlu man gibi atılacak. Bunlar da bildirilmiş. Yani burada da Türkiye gibi bir ortamda veya yani Müslüman ülkede doğan kimseler için de aynı şey söz konusu. Çünkü Dünyada bir kimsenin Müslüman olması demek Allah katında mümin olması demek değil. Yani iman ile İslam birbirinden farklı şeyler. Dünyada kişinin Müslüman kabul edilmesi, işte ona Müslüman muamelesi yapılması, Müslüman mezarına gömülmesi o kimsenin Allah katında işte makbul, işte direkt cennetlik bu manalara gelmiyor. Mesela nifak denilen bir şey var biliyorsunuz. Kişi küfür üzeredir. Ama Müslüman olduğunu iddia eder. O kimse dünyada Müslüman gibi muamele görür. Ama Allah Azze ve Celle'nin katında böyle bir şey söz konusu değil. Yani Allah sırları da, görüneni de bilendir. Yani burada mesela mürtabın imanı Allah katında geçersizdir. Mürtab şu demek, rayp üzere, şüphe üzere olan kimse demek. Yani bu kimse der ki, işte ben böyle bir ülkede doğmuşum, burada herkes Müslüman. Ben şayet işte Hristiyanlığa yönelsem, Mecusil'e yönelsem, şirke yönelsem, şuna buna yönelsem, bu insanlarla benim yolum, dünyada hayatım doğru gitmeyecek. O yüzden der, eğer bunların dini haksa, ahirette de kurtulmuşum demektir. Yok hak değilse en azından dünyam yolunda gider. Bu tereddüt üzere, şüphe üzere olan kimsenin imandır ve Allah katında böyle bir iman, geçerli değildir. Bu yüzden Sahih Buhari ve Müslim'de şu hadisi buluruz. Uzunca bir hadis sadece ilgili kısmı aktaracağım. Kişi kabirde sorgulanırken mesela mümin olan kişi, Müslüman olan kişiye sorgu melekleri geldiği zaman işte Rabbin kimdir diye sorduğu zaman peygamberin kimdir diye sorduğu zaman bunları birer birer delilleriyle cevap verecektir. Ama münafaa gelince Münafık diyor hadiste bu kardaki e, lafzında. Münafığa gelince o şöyle diyecek. İşte şu adam hakkında ne diyorsun denilecek ona. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kastedilecek. İşte insanlar ne diyorsa ben de öyle diyordum diyecek. Yani insanlar ona peygamber diyordu. Ben de öyle diyordum. Yani bir hakikat üzere değil, taklit üzere e, yaşayan kişi. Dolayısıyla e, bunlar bir kimsenin Müslüman bir ülkede doğmuş olması onun işte kurtulmuş oldu, Allah katında kurtulmuş olduğu anlamına da gelmiyor. Fakat hakikat şu ki, Allah Azze ve Celle her insanı, her doğanı bu fıtrat üzere yarattığı için ezelde verilen söze binaen, burada bir söz verdi, bunu dünyada ispatla, bu hayatta ispatla, bu imtihan için biz, kulluğu ispat etmek için geliyoruz yani dünyaya. Bunu ispatla diye isteniyor bizden. Peygamberler neden gönderiliyor? Orada verilen sözü kullara hatırlatmak için. Peygamberler bize, biz hatırlamıyoruz, bizi ona karşı uyarmak için gönderiliyor. Peki hiç peygamberin davetiyle karşılaşmasak bir kimse, hiçbir peygamberin davetiyle karşılaşmayan kimse, yani risalet, nübüvvet, tebliğine hiç muhatap olmamış, ıssız bir yerde veya ıssız bir, böyle bir toplumda, peygamber davetin ulaşmadığı bir toplumda yaşıyor. Böyle bir kimse tamamı fıtratla kulluğundan sorumlu. Yani rap olarak Allah'ı bilmek, birlemek zorundadır bu kimse. Yani, mesela İbrahim Aleyhisselam bu konuda bir örnektir. Senelerce, bulu uçağına erinceye kadar çeşitli sebeplerle, işte babası onu korumak için, Nemrud'un gazabından korumak için bir mahzende senelerce gizliyor. Bulu uçana kadar dünya yüzü görmüyor İbrahim Aleyhisselam. Sonra dışarı çıktığında yıldızı görüyor, ayı görüyor, güneş görüyor. İstidallerde bulunuyor. Allah Azze ve Celle ona göklerin melekutunu gösteriyor. Bu süreç içerisinde Rabbini buluyor ve birliyor. Kavmine bakıyor ki Allah'tan başkasına kulluk ediyor kavmi. Bakın İbrahim Aleyhisselam'a burada herhangi bir peygamberin daveti ulaşmış değil ya vahiy gelmiş değil. Tamamen fıtri bir süreçle Rabbini tanıyor ve birliyor. Ve ondan sonra kavmini yaptıkları sapıklıktan dolayı eleştiriyor. Onları kınıyor ve onları tevhide davet ediyor. Allah azze ve celle onu nübüvvetle, peygamberlikle görevlendiriyor ve böyle devam ediyor. Yani her insan demek ki fıtratıyla hakka meyaldır. Bu hakka meylinden kendisini çevresi, alık koyacak şeylerle unsurlarla saptırabilir. Bazı şeyler, bazı hasletler illaki işte ona Kur'an ayetinin veya Nebi Aleyhisselat'ın hadisin ulaşmasını gerektirmez. Fıtratıyla bazı şeyleri insan bilir. Mesela hırsızlığın çirkinliğini bilir fıtratıyla. Bunun için ayet veya hadise hadisin yasaklamasına bile gerek yoktur. Çünkü fıtraten nasıl düşünmesi lazım? Bir kimse benim malımı çalarsa, ben bundan hoşlanmam. O halde benim başkasının malını çalmamam lazım veya diğer hukuksuzluğun her türlüsü. Bunun gibi bazı şeyler Fıtraten bilinir. Peygamberlerin davetlerinde ise ekstra unsurlar var, fazladan ziyade bilgiler vardır, ziyade unsurlar vardır. Bu da dikkat edin, ahiret hayatıyla ilgili. Çoğunlukla. Yani peygamberler mesela bizim akılla bilemeyeceğimiz, fıtratla bilemeyeceğimiz şeylerden haber verirler. Onların getirdikleri davetler fıtratımıza hitap eder. Yaptıkları, verdikleri emirler fıtratımızı tamamen tasdikleyici emirlerdir. Fıtratla elde ettiğimiz bilgilere, mesela hırsızlığın çirkinliği dedik, hukuksuzluk dedik, buna benzer. İşte Sıla-i Rahim, anne baba hakları, bunlar hep tasdikleyecek şekildedir. Yani fıtri değerlere aykırı bir davet getirmez peygamberler. Bir takım mucizeler dediğimiz, Allah Azze ve Celle'nin desteği olan ayetler, kevni ayetlerle desteklenmişlerdir peygamberler. Bunlar karşısında iman etmek durumunda kalır insan. Yani peygamberlerin getirdiği o olağanüstü şeylerle birlikte içeride, davetinin içeriğindeki unsurlara iman etmek mecburiyetinde kalır. Bunlar arasında, yani bizim fıtratla bildiklerimizde fazladan olarak ahiret hayatıyla ilgili, cennetle ilgili, cennemle ilgili, Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarıyla ilgili bilgiler, gayet, bizim için gayb olan bilgiler verir peygamberler. Bu yüzden Bakara suresinin ilk ayetlerinde yu'minune gayb yani iman edenlerin sıfatını yu'minune gayb diye Niteliyor Allah Azze ve Celle, gaybe iman ederler. Ama bu gayb eliflamlı gayb, el gayb. Yani Allah Azze ve Celle'nin bildirdiği gaybe iman ederler. Yoksa kâhinler cinler vasıtasıyla, şeytanlar vasıtasıyla bizim için gaybolan şeyler söylerler. Bunları reddetmek gerekir. Ama Allah Azze ve Celle'nin peygamberleri vasıtasıyla bize bildirdiği gayba gelince el-gayb odur işte. iman edilmesi gereken gayb budur. Biz bunlara iman ederiz. Neden? Çünkü biz bu peygamberin sadıklığını, dürüstlüğünü delillerle bildik, anladık. Biz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı görmedik. Onunla karşılaşmadık. Ama ondan gelen, mesela Kur'an-ı Kerim, onun getirdiği Kur'an-ı Kerim, ta kıyamet gününe kadar korunacak, devam, devam eden bir e, ayettir, buncizedir bu manada, delildir, nübüvvet delildir. Biz bu kitabı okuduğumuz zaman e, 1400 sene öncesinde nazil olmuş bu kitap Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a. O onu açıklamış, beyan etmiş hadislerinde hakeza. Bugün modern tıbbın, modern bilimin e, aklın, modern aklın bilgisine kısmen ulaşabildiği pek çok şeyin Asırlar öncesinde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanıyla bize bildirildiğini görüyoruz. Şimdi delil üzere iman eden bu şekilde iman ediyor. Yani Kur'an-ı Kerim okuyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle'nin kelamını görüyor. Allah Azze ve Celle'nin o olağanüstü haberleri. Bunlara şahit oluyor. Emirlerine, yasaklarına şahit oluyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a itaat etmesi ittiba etmesini, emrettiğini görüyor, Muhammed Aleyhisselatü vesselam tanıyor. Bu delillerle Muhammed Aleyhisselatü vesselam hak olduğunu, bu asrın insanı böylelikle kabulleniyor ve itaat ediyor, iman ediyor. İman ettiği zaman da ittiba ediyor. Yani dünyada varoluş sebebi kulluk. İnsanlar ve cinler ancak bana kulluk etsinler diye yarattım, diyor Allah Azze ve Celle. Biz insanlar olarak bilinçli kimseleriz, şuurlu kimseleriz. İnsanlar olarak yaptığımız hiçbir fiil kulluğun dışına çıkmıyor. Yani konuşmamız bir kulluk, ibadet yani. Bakmamız bir kulluk, ibadet. Kulağımızın dinlediği şeyler, yani isteyerek dinlediği şeyler bir kulluk, ibadet. Yatmamız bir kulluk, kalkmamız bir kulluk, yürümemiz bir kulluk, durmamız bir kulluk, konuşmamız bir kulluk, susmamız bir kulluk. Bunların hepsi kulluk, kulluğun dışına çıkmıyoruz. Yani ne yaparsak yapalım, kulluk içerisindeyiz hep. Ama Allah Azze ve Celle diyor ki, ayetinde, Zariyat 56. ayetinde, ''İnsanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler.'' diye yarattım. i̇bn Abbas radiyallahu anh'a bu ayetin tefsirinde diyor ki, ''İlla liya'budû'' yani ''İlla liyuvahidûn'' Yani sadece tevhid etsinler diye yarattım, sadece Allah'ı birlesinler diye yarattım demektir diyor. Yani buradaki kulluk etmekten kastedilen kullukta Allah Azze ve Celle'yi birlemektir. O halde madem bizim her fiilimiz, düşüncemiz, kastettiğimiz düşünceler, kalbimizin kastettiği şeyler, bunların her birisi hep kulluk dahilinde ve dünyada bulunmuş gayemiz sadece Allah Azze ve Celle'ye, alemlerin Rabbine kulluğu gerçekleştirmek, onu birlemekse, o halde biz... Yaptığımız fiillerde özgür değiliz. Bu kulluk, yani bizim fiillerimiz, sözlerimiz, düşüncelerimiz ne zaman Allah Azze ve Celle'ye kulluk oluyor, ne zaman Allah'ın dışında başka varlıklara kulluk oluyor. Çünkü yine kitapta öğrendiğimiz şudur ki, hevasını ilah edineni gördün mü? Kişi hevasına, arzularına kulluk edebiliyor. Ey Adem oğulları ben sizden ahit almadım mı? Bizden ahit alınan şeylerden birisiymiş demek ki bu. Ey Adem oğulları Yasin suresinde "Elem ahet ileykum ya beni Adem, en la ta'budu şeytan. Şeytana kulluk etmeyin. İnnehu lekum aduvun mübin." Şüphesiz o sizin apaçık düşmanınızdır. Demek ki bizden söz alınan şeylerden birisi de bu. Şeytana kulluk etmememiz veya Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde biraz daha e, ilah kavramının genişlediğini görüyoruz. Elbisenin, güzel elbisenin, işte altının, gümüşün, midesinin, kadının bunların kulu olabiliyor insan. Bunların kulu helak olsun diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Demek ki kişi bunlara da kulluk edebiliyor. Dedik ki bizim her bir fiilimiz, her bir sözümüz, her bir düşüncemiz. Yani kalple kastettiğimiz, itikad ettiğimiz şeyler. Bunların hepsi bir kulluksa ve bunlar sadece Allah azze ve celle'ye halis kılmak, Allah'ı birlemek üzere mükellef olduğumuz bir kulluğu gerektiriyorsa e, biz bunları nasıl korunabiliriz? İnsan aklıyla bunlar tespit etmesi neredeyse mümkün değildir. Bu yüzden Allah azze ve celle kitabının pek çok yerinde peygamberine ittibayı emrediyor. Neden? Çünkü örnek kulluğu, Allah'ı birleyerek kulluğu, peygamberi vasıtasıyla insanlara sergilemiştir Allah Azze ve Celle. Ispat etmiştir yani. Allah'ı birlemek mümkün. Her fiilinde Allah Azze ve Celle'yi birlemek mümkün. Eğer tevhid ehli olmak istiyorsan işte o peygambere ittiba et. Sizin gibi, sizin aranızdan gönderilen, sizin gibi bir insan olan, sinetinizden, sizin kanınızdan olan, sizin gibi nefis taşıyan böyle bir peygambere ittiba edin ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Yani bizim kulluğumuzun Allah Azze ve Celle'ye yönelik tevhid edilmiş bir kulluk olabilmesi Muhammed ve Vesselam'a ittiba etmemize bağlıdır. Allah, Allah Resulüne itaat, Allah'a itaattır. 80, Nisa suresinin 80. ayetinde belirtildiği gibi. Resule itaat, Allah'a itaattır. Yine aynı surede Nisa 64. ayetinde, seni de, senden önceki Rasulleri de ancak Rabbinin izniyle itaat edilmesi için gönderdik, buyuruluyor. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a itaat, Allah Azze ve Celle'den bir sultan iledir, bir yetki iledir. Bakın, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın itaat ve ittiba makamında başka birisini koymamız, Allah'tan gayrısına kulluğa doğru bizi götürür. Yani şirk unsurları gündeme girer. Bazen biz mezhep taklidine veya e, tarikat ehlinin şeyhlerini abartmalarına, onlara taasup göstermelerine, bunun şirk açılan bir kapı olduğunu söyleyerek uyardığımızı iştirsiniz. Bunun sebebi bu. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı ittibada birlemek demek aslında Allah Azze ve Celle'yi birlemektir. Çünkü Allah Azze ve Celle örnek kul olarak, Usvetun Hasene olarak, en güzel örnek olarak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bize göndermiş ve onu her konuda örnek almamızı bize emretmiş. Eğer böyle yapmazsan, Allah'a kulluğun dışına çıkarsın. Başkalarına kulluk sevgiler olursun. Miden için, şehevi arzuların için, kadın için, altın için, gümüş için ve şöyle böyle herhangi bir sebeple Hevana kulluk edersin, şeytana kulluk edersin. Yani Allah'ın dışında başkasına kulluğa doğru kişi yönelebilir, yönlenebilir. O halde ittiba tevhidin barantısidir. Muhammed ve Vesselam'a ittiba tevhidin gerçekleştirilme şeklidir. Muhammed ve Vesselam'a ittiba etmeden bir kimse tevhid ehli olamaz. Şura suresi 21. ayetinde yoksa onların, Allah'ın dinde meşru kılmadığı şeyleri kendilerine meşru kılan ortakları mı var diyor. Bizim konumuz şu an din. Din kelimesi. Burada dini ifadesi Allah katında geçerli olan din demektir. Yani kuran Kerim'deki eddin kelimesi eliflamlı olarak gelen eddin kelimesi ineddine in, dallahil İslam. Allah katında din İslam'dır. Oradaki elflahımlı din neyse bu da odur. Yani İslam'da, İslam tek hak din. Bizim Allah Azze ve Celle'ye kullar götürecek, onun cennetine ulaştıracak tek hak din. Bütün peygamberlerin davet ettiği tek din. Önceki peygamberlere tabi olanlar, o peygamberlere tabi olduğunda İslam üzerine Müslüman idiler. Sonraki peygamber geldikçe Onları inkar edenler İslam'dan çıkmış oldu, ittiba edenler İslam üzere kalmış oldu. Ta ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam geldi. Muhammed ve Vesselam'ı inkar eden Yahudi ve Hristiyanlar küfürde kaldılar. Ama Musa Aleyhisselam'a itaat eden, iman eden, ittiba eden, İsa Aleyhisselam'a iman ve ittiba eden kimseler, Muhammed ve Vesselam'a iman ve ittiba ettiklerinde İslam'a, İslam üzere kalmaya devam etmiş oldular. Evet, kişi bazen şöyle yapıyor. Mesela sevdiği bir imam, sevdiği bir alim, geçmiş alimlerden. İşte Ebu Hanife olur, Ahmet bin Ambel olur, İbni Hazm olur. Hangisi? İbni Teymi olur. Ben bu alimin her meselesine araştırayım. Şu meseleye nasıl bakmış? şu olaya nasıl değerlendirmiş, şu konuda nasıl fetva vermiş, helal mi demiş, haram mı demiş, o alime taassup ettiğini görürsünüz. Bu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı bir nevi önüne geçirmektir onu. Bazen yani böyle bir tehlikeye götürebilir kişiyi. Kişinin yapması gereken şudur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın işte abdesti nasıl... Namazı nasıl, orucu nasıl, haccı nasıl? Alimler bizi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih sünnetlerini tespit etmede, meselelerin doğru açısını, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tarafından konulmuş doğrusunu tespit etmede yardımcı olması gereken kimseler. Alimleri biz böyle görmemiz lazım. Yani bizi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ulaştırmalı. Ama mezhep zaman ne oluyor? herhangi bir alimi, mezhep ediniyorsun. Sadece onun seçtikleri. İşte şu olay namazı kaç rekat kılıyor? Gece namazını kaç rekat kılıyor? Nasıl kılıyor? Sadece o alimin yaptıklarını araştırdığı zaman bir nevi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne geçirmiş oluyor. O zaman La İlahe İllallah, Muhammedun Resulullah şeklinde telaffuz ettiği İslam'a giriş sözü Gerçek manada gerçekleşmemiş, hakikat olarak ortaya çıkmamış oluyor. Rasul sadece Muhammed el-Esat yani biz İslam'a girerken, dini kabul ederken, La ilahil Allah, yani Allah kullukta bilinmesi gereken rububiyetinde isim ve sıfatlarında bilinmesi gereken yegane ilahdır. İbadet sadece ona yaparız. Muhammed sallallahu aleyhi vesalamda Allah'ın dinini beyan da. Yetkili tek Rasuldür. İttiba edilmesi noktasında e, tek muttebimizdir. İttiba edeceğimiz örneğimizdir. Böyle diyoruz ve İslam'a ancak bu kelimelerle giriyoruz. Ama fiili olarak bu üzerinde düşünülmezse, yani tahkik üzere olmazsa bu, hakikati üzere olmazsa, işte falan alim böyle fetva vermiş, falan alim böyle fetva vermiş. Yani senin yararlanman gereken bu fetvalar senin önüne birer aslında set oluşturuyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı göremiyorsun, ona ulaşamıyorsun, ona itibar edemiyorsun. Esas Muhammed Aleyhisselatü Vesselamdır. Yani onun tebliğidir. Ona, onun Kur'anı beyan olarak açıkladığı sünnettir, onun menhecidir. Bizim alimlerden istifade etmemiz ancak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bizi bizi onun sünnetine ulaştırması için olmalı. Bu noktada yaklaşmalıyız. Ali radiyallahu anh'ın meşhur sözü var. Biliyorsunuz, hak kişilerle bilinmez. Sen hakkı tanı, hakkın tarafındaki kişileri de bilirsin. Ama kişileri tanıyarak hakka ulaşmaya çalışırsan, o hakkı asla bulamazsın diyor. Şimdi, bizim burada bahsettiğimiz alimler hayırlı olan alimler. İslam'da derecesi büyük. Hizmetleri büyük ve inanıyoruz ki Allah katında da dereceleri yüksek olan kimseler. Allah'ın dostu olduğuna inandığımız alimler. Onların böyle olması Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne geçirilmesini gerektirmez. Biz önce hakkı bilmek zorundayız. Yani kitap ve sünneti, vahyi. Hak, her şeyde hakkın ölçüsü vahidir. Hakkın dışında savuklıktan başka ne vardır? O halde vahye uyan hak vahyin dışında kalan, ona muhalif olanlar ise batıldır. Bunu ilk önce böyle bir bilmemiz lazım. Hayırlı bir kimseden, Allah dostu bir kimseden de batıl sadır olabilir. Yani masum değildir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah tarafından koruma altında değil mi? Yani o yanlış bir şey yapsa, beşer olmasa sebiyle hataları Oldu ve Allah Azze ve Celle tarafından bunlar düzeltildi. Yani o asla hata olarak kalmadı. Bu Allah Azze ve Celle tarafından korunduğunu, gözetim altında olduğunu gösteriyor. O Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ki dikkat edin. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şeytanın kendisine teslim olduğunu, kendisine artık kötülük emredemeyeceğini belirten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yani o böyle bir koruma altında olmasına rağmen kendisinden bazı hatalar sadır olmuş değil mi? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da, Kur'an'da var uyarılar, Hadislerde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisi tarafından yapılan o düzeltme beyanları var. Şeytanın etkisinden uzak Muhammed ve Vesselam bile hata etme potansiyeli olan bir beşer iken, sırf o Allah Azze ve Celle tarafından koruma gözetim altında olduğu için, Yanlış yaptığında derhal Allah Azze ve Celle tarafından düzeltildiği için Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen her şey bizim başımızın gözümüzün üstündedir. Peki ya ondan başkasına ne dersiniz? Yani şeytanından emin olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın vahyi kontrolünde olduğu için hatada etse Allah tarafından düzeltilmiştir. O yüzden Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ittibada hiçbir sıkıntı yok. Güvenle tabi olabilirsin. Yeter ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan sahih yolla gelsin. Onun söyledikleri veya yaptıkları veya takrirleri. Ama bir başkasını düşünün. Mesela Ömer bin el-Hattab Radyallahu'na benden sonra peygamber gelse Ömer olurdu dediği sahabelerden 3-4 tanesinden sabit olmuştur ki diyorlar biz e, Hakk'ın Ömer'in lisanı üzerine konduğunu düşünürdük. Yani hak üzere konuşurdu Ömer radıyallahu anh. Baş, Allah Resulü'nden hadis sabittir. Ey Ömer, vallahi şeytan e, sen bir sokağa yöneldiğinde karşıdan görse hemen derhal başka sokağa yönelir. Şeytan senden böyle kaçar dedi Ömer radıyallahu anh. Ömerül Faruk olan Ömer radıyallahu anh. Hak ile batılın ayrıcısı Ömer radıyallahu anh. Yani Ebubekir radıyallahu sonra bu ümmetin en üstünü. Ondan üstün Allah dostu yok. Ebu Bekir Radiyalan'tan sonra. Böylesine bir Allah dostu. İlim en üstünüyle. Takva, salah en üstünüyle. Şeytan da ondan fellik fellik kaçıyor. Böyle bir adam Ömer Radiyalan. Ama biliyorsunuz ki bazı fetvalar olmuştur. Hakka muhalif. Ebu Bekir Radiyalan'ın ha hakeza öyle. İnsanların en hayrıları bunlar. Peki... Bunların hatasını biz nasıl biliyoruz? Vahye arz ederek. Allah'tan bir ile, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle. Var mı hata? Var. Ömer Radyo'ya kendisi itiraf ediyor. Kendisi az kalsın helak olacaktı Ömer diyor. Başka bir seferinde işte kadınların mehirlerine sınırlama koymak istiyor. Yani peygamberin hanımları bile 12 ukiyeden fazla mehir istemiyorlardı. Bu yüzden ben Sınır koyacağım diyor. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hayattayken o kadınlar ne kadar e, mehir istiyorsa onu da sınırlayıp gerisini haram kılacak. Yasaklayacak yani. Bunu düşünüyor. Hutbesini böyle veriyor. Hutbesinden inip giderken bundan haberdar olan, e, bu fetvasını duyan birisi bir gün Ömer Radyoğlu'nun yolunu kesiyor bir kadın. Diyor ki, ey müminlerin emiri sen böyle böyle demişsin. Haluki Allah Azze ve Celle, işte Nisa suresi 20. ayetinde, ''Kıntarlar ağırlığınca bile mehir vermiş olsanız.'' diyor. Yani Allah'ın kitabına muhalif senin bu sözün diyor. Yani kadının kıntarlar ağırlığınca, bırak 12 ukiyeyi kıntarlar ağırlığınca bile mehir istese Allah Azze ve Celle, bak buna izin vermiş, sen nasıl yasaklarsın diyor. Bunun üzerine Ömer Radyolan diyor ki, ''Ömer yanıldı, kadın doğru söylüyor.'' diyor. Ve derhal bu işten vazgeçiyor. Bunlar insanların en hayırlıları Allah Resulü'nden sonra insanların en hayrıları. Ve Allah Azze ve Celle'nin onlar üstünde bir koruma vaadi de yok. Yani Ömer radıyallahu anh yanlış yaptığı zaman artık vahiy gelip düzeltme imkanı yok. Ebu Bekir radıyallahu anh için hakeza veya diğer e, sahabiler için veya diğer bütün alimler, imamlar için. Ama insanlarda öyle bir anlayış gelişmiştir ki, yani tabi olduğu imam hata etmiş olsun bunu kabullenemiyor. Nasıl olur? O Allah'ın kitabını daha iyi bilir. Peygamberin hadisini benden daha iyi bilir. Doğru, senden daha iyi bilir ama hata etmeyecek garantisi yok ki. Ömer radıyallahu anh'a karşı bu kadın Allah'ın kitabını daha mı iyi biliyordu? Bu ayeti Ömer radıyallahu daha iyi bilmiyordu bu kadın, ona itiraz eden kadın. Şöyle diyebilirdi, yani o koskoca Ömer radıyallahu anh, Allah Resulü'nün övgüsüne, Allah Azze ve Celle'nin kitabında övgüsüne nail olmuş. Cennetle müjdelenmiş, bundan sonra ne yapsa affedilmiş bir zat, Bedir ashabından. Yani ben kimim ki işte ben doğrusuna hesap ed edeyim de Ömer radıyallahu anh yalnız. Bakın de böyle bir düşünce yok gördüğünüz gibi. Geliyor ve müminlerin emrine diyor ki yani bu söylediğin bu söz eğer Allah'tan ve Resulünden değilse sendense bak Allah'ın kitabındakine uymuyor. Ve Ömer radıyallahu anh bundan derhal dönüyor. Dolayısıyla sonraki alimlerin eee Elbette ki tazim edilmesi, saygı gösterilmesi gerekmekle beraber asla Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne geçirmemesi lazım. Yani bizim İslam'a giriş sözümüz olan Muhammedun Resulullah sözüyle çelişmememiz lazım. Sadece Muhammed Sallallahu Aleyhi sellem Allah'ın dinini beyanda yetkilidir. Ona ittiba edilir. Ona her konuda Kayıtsız, şartsız, itaat ve ittiba edilir. Bu yüzden kitapta Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Yani Allah için itaat emri nasıl müstakil olarak emrediliyorsa, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam için de itaat emri müstakil olarak, bağımsız, kayıtsız, şartsız olarak emrediliyor. Sadece Allah'a ve Resulüne kayıtsız, şartsız itaat ederiz. Sonrakilere gelince, ondan başkasına gelince, alimlere, imamlara gelince, hocalarımıza gelince, Bunlara kayıtlı ve şartlı itaat ederiz. Nedir bu kayıt ve şart? Allah'a ve Resulüne itaate uygunsa, Allah'tan ve Resulünden bir delile binaen ise, ona muvafıksa, delili yoksa veya delile aykırıysa o zaman itaat zorunluluğu yok, delile aykırıysa itaat edilmemesi gerekir. Delili yoksa ona itaat zorunluluğu yoktur. Yani ve ullem diyor ayette. Burada itaat emri tekrar edilmiyor. Sizden olan olması lazım. Yani kitabın sünnetin ehlinden vahye itaat eden böyle bir emir yetki sahibi alim yani. Böyle bir alim olması lazım. Eğer bir konuda çekişirseniz yani müminlerin emiri buradaki yetkili kişi, yetki sahibi, senin baban, patronun Devlet başkanının kocam, bunlar hep yetki sahipleridir. Bütün ümmeti ilgilendiren yetki sahipleri alimlerdir. Veya alimler. Sahabeden gelen tefsirlerde olduğu gibi. Sahabeler bunu böyle açıklıyor. Yani burada Ullemr ile kastedilen alimlerdir diye. Alimlerle sen aynı görüşte değilsin, çekiştin. O zaman onu Allah'a ve Rasulüne döndürün. Allah'ı ve Resulüne döndürün. Yani kitabı ve sünnete döndürün. Bunu da Selef böyle açıklamıştır. Yani Allah'a döndürmek, kitabına döndürmektir. Resul'e döndürmek de sünnetine döndürmektir. Evet, burada demek ki kişinin kitabı bilmesi lazım, sünneti bilmesi lazım. Ki kitabı ve sünnete döndürebilsin. Yani alim bir şey söylüyor ama sen ondan başka türlü düşünüyorsun. Kitabı ve Sünnet'e döndüreceksin, ama sen kitabı bilmiyorsun, Sünnet'e bilmiyorsun, ne olacak? Demek ki bunu bu kişi yapamıyor. Bu sebeple ilme sahip olması lazım Müslümanların. Allah'a Rasul'e itaati, Allah Azze ve Celle, alim veya cahil ayırt etmek için herkese emrediyor. Ya ey amenu, iman denir. Etirullah'e ve etir Rasul. Bütün iman edenlerin demek ki kitap bilgisi olmak zorundadır, sünnet bilgisi olmak zorundadır. Öyle olmazsa ne olacak? Bu kimse mümin değil mi? Mümin olabilir ama imanı eksik olur. Kişinin imanı ilimle artar. Kişi diniyle ilgili bir şey öğrendikçe ilmi artar. İlmi arttıkça da imanı artar. Ona iman eder ve imanı artar. Yeni bir şey öğrenir, ona iman eder ve imanı artar amellerde belki çok fazla artış olmayabilir. Çünkü sünnetteki amel e, sınırlıdır. Yani mesela günde kişi 12, 12 rekat revatip sünnetleri kılar. Daha fazlasını işte gece namazı kılar. Daha fazlasını, yok daha fazlası yok. Yani rekatları, sayısını aşamaz. Ama kıyamını uzatabilir belki, rüküsünü uzatabilir, secresini uzatabilir. Bu da bu e, Asla ilim kadar imanı artırmaz kişinin. Bu sebeple ilmin amelden üstünlüğü vardır. Hadisler gelmiştir zaten bu konuda. Burada önemli olan şu. Ey iman edenler, bütün iman edenler, erkeği, kadını, hürü, kölesi, alimi, cahili hepsini kapsıyor bakın. Allah'a itaat edin. Yani Kur'an'a itaat edin. Kur'an'ı okuyun. Arapçasını da okuyun. Onun açıklamasını da öğrenin. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tarafından yapılan beyanını da öğrenin. Peygamber'e itaat edin, Resul'e itaat edin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinden hangisi sahihtir? Fiillerinden, takrirlerinden, sünnetinden. Hangisi sahihtir, hangisi değildir bunu bilin. Kendiniz bunun ilmine vakıf olamıyorsanız bu konuda güvenilir, şahitliğine güvenilir alimlerin. Şu sahihtir, şu zayıhtır diye beyan eden açıklamalarına uyarak, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a itaat edin. İlim ehliyle irtibatınız olsun. Eğer ilim ehliyle çekişirseniz de kitaba itaati, Resul'e itaati öğrendikten sonra, bunu gerçekleştikten sonra, bu bilgiye vakıf olduktan sonra çekişirseniz de Allah'a ve Resulüne döndürün. Öbür türlü olursa ne olur? Yani sen kitaba döndürmeyi bilmezsen, kitabı bilmezsen, sünneti bilmezsen alim döndürür. O yetkilidir çünkü bu işe. Ama sen değilsin. Alim döndürür ve o sana galip gelir. Eğer alim sadık bir alimse tabii. Kitaba, sünnete dönerse. O delini zaten Kur'an'dan ve sünnetten istinbat eder, getirir. Ama sen bu yolları bilmezsen yani ilim ehliyle e, ters düşemez. Burada işte taassuptan kurtulmanın yollarından birisi budur. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba ederek biz Allah Azze ve Celle'ye kulluğu, tevhidi gerçekleştirmek için ilim ehline müracaat ettiğimizde bu müracaatın sınırları nedir? Bunu Müslüman bilmeli, iman eden kişi bilmeli. İman eden kişi öncelikle Kur'an'ın ve sünnetin muhatabı olmalı. Yani ben şurada şunu açıkça söyleyeyim. Aramızda daha Riyadus Salihin'i baştan sona okumamış arkadaşlarımız var. Kutubü's Sitte'yi okumamış arkadaşlarımız var. Var. Ben bunu övünmek için söylemiyorum ama imkan açısından söylüyorum. Ben Riyadus Salihin'i bir günde okudum. 20 saatte bitirdim. İmkansız bir şey değil. Herkesin bu kadar vakti olmayabilir. Günde iki saatin ayırsa on gün sürer. İki saat. Yani Allah'a itaat etmek, Resul'e itaat etmek, yani bizim Kur'an-ı Kerim'den işte dersimiz olmalı, günlük hizbimiz olmalı. Bir hizip okumalıyız. Bunun tefsirini, mealiyle beraber okumalıyız. Hem Arapçasını, hem mealini okumalıyız. Bu şekilde irtibatınız olacak ki, Allah Azze ve Celle katında Hayrımız artacak. Yani Allah kulun hayrını dilerse onu dinde fakih kılar. Yani alim kılar, ilim sahibi kılar. İlim kitaplarla elde edilmez, ezberlemekle elde edilmez, Arapça öğrenmekle elde edilmez. İlim bir nurdur, Allah onu dilediğinin kalbine koyar. Herhangi bir okul, medrese okumamış nice alimler vardır. Çünkü ilim Allah korkusudur. Allah'a itaat, yani kişi Allah Azze ve Celle'ye bağlılığını her fiilinde, yaşadığı her olayda uyurken, kalkarken, yürürken, giderken, Allah Azze ve Celle'nin zikriyle daim olan kişi, Allah'ı hatırından çıkarmayan, yani ihsan üzere hareket eden kişi, gerçek alim budur. Bu kimse kitaba ve sünnete yöneldiğinde elbette Allah Azze ve Celle ona, Allah berrak bir anlayış verecektir. Hakkı batıldan ayıracaktır. Yani ilmin yolu fıkıh usulü ezberlemek değil. Elbet bunlar da e, yerine göre gereklidir ama gaye bu değil. Gaye Allah korkusudur. Yani asıl ilim Allah korkusudur. Allah Azze ve Celle'nin senin hakkında hayır dilemesini sağlayacak vesilelere tutunmandır. Allah senin hakkında da hayır dilediği zaman işte seni dininde fakih kılar. Bizim bütün gayemiz budur. Fıkıh, dinde fıkı elde etmek. Yani Allah'ın kitabını okuduğumuz zaman onu fıkh edebilmek, idrak edebilmek, anlayabilmek, kavrayabilmek. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini okuduğumuzda onu tedebbür edip, onu kavrayabilmek, anlayabilmek. Bu e, Allah Azze ve Celle yani bu ilmi amele bağlamıştır. Amel olmadan ilim olmuyor. İlim iddia edenler kuru ezberden şeyler, ibaret şeyler söyler. Yani bilgisayara yüklersin, kasete yüklersin, kaydedersin, diskete yüklersin. Kuru kayıttır yani. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu anlar, ilmin kaybolduğu anlardır diyor bir gün. Sema'ya bakıyor da, e Allah'ın Resulü işte biz Allah'ın kitabını okuduk, çocuklarımızı okuttuk, öğrettik. Kölelerimiz bile Kur'an'ı okuyor, biliyorlar. Diyor sahabeden birisi, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o kimseyi fakih olmamakla, ben seni fakih zannediyordum, sen öyle değilmişsin diyerek niteliyor bak. Sen anlamıyorsun bak olayı, öyle değil. Bak el Kitab'ın elinde kitapları var. Kitap ellerinde el Kitab'ın ve okuyorlar. Ama ilim nerede? Yani e, ilim, Kuru ezber değildir. İşte çok hadis ezberlemek değildir. Kur'anı ezberebilmek değildir. İlim amel etmektir. Amelle birliktedir. Yani ne ilimsiz amel amel olarak makbuldür, ne de amelsiz ilim ilim olarak makbuldür. Allah Azze ve Celle ikisini birbirine bağlamıştır. Bu Muaviye bin Ebi Sufyan veya Ebü Rıdâ alar veya Cabir bin Abdillah farklı sabâllerden geliyor. Allah hayrını diledi kulu fakik kılar sözü hadisi. Bu gerçeği ifade ediyor. Yani ilimsiz amel olmaz, amelsiz de ilim olmaz. İkisi beraber olmak zorundadır. Amel de yani sözü bugünlük böyle bitirelim, tamamlayalım. Amel de kalbin amelidir, azaların amelidir, dilin amelidir. Dilin ameli, batıl sözler konuşmamak, hak sözler konuşmak. Konuşacağın zaman hayır konuşmak veya susmak. Kalbin ameli, senin Müslüman kardeşlerine kin gütmemen, haset etmemen veya buna benzer pek çok şey var. Gıybet etmemen dille ilgili mesela. Bir sürü e, husus bildirilmiş kitapta ve sünnette. Kalbin amelleri, dilin amelleri, azaların amelleri. Bunların hepsi bir bütün. Fakat en önemlisi, bütün bu amellerin, ağzaların, dilin, e, amellerinin geçerliliğini sağlayan şey, kalp amellerinin itikattır. İşte bizim meselemiz, e bu sahih itikadı, bu kitapta işlemeye çalıştığım şey budur. Sahih itikadı elde etmek. Sahih itikadı elde edersen, hani demiştik ya, bütün fiillerimiz bir kulluk. Sahih itikat güzelce öğrenilirse, bütün azalarının fiillerinde sadece Allah Azze ve Celle'ye kulluğu nasıl gerçekleştireceğini öğrenmiş olursun. Ama itikat sayı olmazsa, Allah Azze ve Celle hakkındaki itikad sayı olmazsa Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hakkındaki itikad sayı olmazsa Allah'ın hakkı gerektiği gibi takdir edilmezse Resulünün hakkı gerektiği gibi takdir edilmezse o zaman kişi tevhidi gerçekleştiremez. Ağzaların amellerinin, dilin amelinin ve kalbin itikad dışındaki diğer amellerinin sıhate kavuşması ancak doğru düzgün bir itikada bağlıdır. Bu itikad düzgün olmazsa Ameller ne kadar güzel ameller olursa olsun, bunun bir geçerliliği yoktur. Yani bir Hristiyan, bir Yahudi ne kadar güzel ameller işlerse işlesin, itikadı bozuktur onun. Bu sebeple bunun geçerliliği olmaz. Hayır kuruluşları kurarlar, milyonlarca, milyarlarca yardımlar yaparlar. UNICEF'le şununla bunla sözde. Bunların Allah katında bir geçerliliği yoktur. Neden? Çünkü akideleri bozuktur. Allah hakkında akideleri bozuktur. Rasulleri hakkında akideleri bozuktur. Ehli İslam arasında da Şiaların akideleri bozuktur. İbadetleri çok. Sabah akşam ibadet ediyorlar, kendilerini paralıyorlar. Sufiler hakeza öyle. Harciler, yani eski harcilerin azından böyle. ibadetleri dillere destan. Ama akide bozuk olduğu için alakalında bir geçerliliği yok. Kişi akidesi düzgün olur. Sahih bir akide olur. Ama amelleri bozuk olursa bunun kurtulma ömidi vardır. Yani bunun cehennemden nasibi vardır. Veya Allah direkt affedebilir. O Allah'a kalmıştır. Çünkü e, şirk koşmadığı sürece Allah azze ve celle bağışlayabileceğini vaat etmiştir. Kesin bağışlayacağım demiyor günahkarlara. Dilerse bağışlayacak. başlamadığı takdirde de onlar cehennemde günahlarını yandıktan sonra eğer tevhide ehli olarak ölmüşse, tevhide halel getirmeden ölmüşse, yani şirk bulaştırmamışsa, o kimsenin cennetten çıkıp cennete girmesi edilmiştir Bütün mesele işte bu itikattır. O yüzden e, itikat, işin başı sayı itikat, doğru bir itikat Allah'a e, nasıl itikat edilmesi gerekir, nasıl iman edilmesi gerekir Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kitaba, ondan sonra peygamberlere, meleklere bunların her biri e, ayrıntılı olarak ilerleyen derslerimizde gelecek inşallah. Biz burada sadece işte insanın fıtrat üzere yaratılmasından e, bahseden bu hadisi açıklama sayesinde bir giriş yapmış olduk bu konuya. Allah izin verirse Evet, ikinci hadisle sonraki derste devam edelim. Subhanekallahü ve bihamdik ve eşhedü en la ilâhe ve estafur ve töbü